Ibadette, ibadetin istenildiği şekilde icrasının önemli bir derinliği oluyor. سَلَقَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتٍ مُقَاشُونَ Yani müminler namazlarında işte huşu içinde bulunan müminler kurtuldular diyor. Bu ayrı bir derinlik oluyor ibadette. Fakat huşu ve haşyet bir müminin tabi hali olmalı. Şimdi ''İnnema yâhşallâhu min ibâdil ulema ve kâşiyer bil gâyib'' diyor işte. Gâyb'ta yani daha henüz dünyada seyri-sülükü ruhani veya başka yollarla huzur ufkuna ulaşamamış ve işte öbür alemde gerçekleşecek olan huzur gerçekleşmeden işleri haşyetle dolu denince bu ibadete bağlı bir haşyet değildir, bir saygı değil, bir edep değildir. Haşette de değişik manalar veriyorlar. Yani bir tevazu mahviet diyorlar. Allah karşısında iki büküm yaşama. Bir edep diyorlar. Tasavvufta zaten ilk basamağın temel ifadelerinden birisi tevazu diyorlar. Ama biz Türkçe'mizde öz Türkçe saygı kelimesi öz Türkçe. Yani onu haşeti saygıyla karşılıyoruz şu hudu manasına da geliyor. Bu da geçmişti esasen. Bu da iki büklüm olma demektir. Yani Allah karşısında kendi aczını, zaafını, fakrını kabullenerek ki bu Kur'an ve sünnet kültürünün gereği yani. İnsanın kendisine çok güvenmemesi. Kendine güvenme yerine Cenab-ı Hakk'ın verdiği temayül gücünü Cenab-ı Hak'ın marciyat istikametinde kullanması. Kendine güvenmemesi esas bir yönüyle kendi aczını, zaafını, fakrını, ihtiyaçlarını, yetersizliğini düşününce başkalarıyla baş başa verme lüzumunu da hisseder. Ancak böyle koordine olursak şayet bir şey yapabiliriz ama ben, ben olarak kalırsam bir şey yapamam. Bir ikinci meselede kendi sayene terettüp eden şeyleri kendine mal etmez aczını, zaafını, fakrini kabullenirse. Allah yarattı der. Ama neye bina? Katiyen tenasübilliyet prensibi söz konusu değildir. Ben kendi temayülümü ortaya koydum, koymaya çalıştım her neyse. İster eş'ari akidesinde alın, ister maturide akidesinde. İster bir meyelan, temayül bir yöneliş deyin, isterse yönelişte bir tasarruf. Müsavi iki şey arasında bir tercihte bulunma. Şunu değil şunu filan deme ölçüsünde bir tercih isar olsun. Allah Celle Celaluhu bu temayülüze binaen bir şey yaratıyor. Ne manada olursa olsun. Fakat katiyen bir kozalite mülazası söz konusu değil burada. Yani bu sebep bu illeti doğurur diyemezsiniz. Katiyen o sonuç o sebeplerle, o illetlerle meydana gelmez. Bu manada insan Allah karşısında aczını, zaafını, fakrını idrak ederse şayet ''Ben ben'' demeden kurtulur. ''Vallahu halâgâkûmâ mâtâmelûnâ'' Yürekten inanır. Bizi de, faalimizi de yaratan Allah da Biz bir say ortaya koyuyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Sınırlarını da bilmiyoruz. Müstakillen bir fiil üzerinde müessir değildir. O huşu ve hudu kelimeleri de bu manada insanın kendini maviyete bağlaması, tevazuya bağlaması, hacelete bağlaması Hatta yeni böyle bir derinlik adına hep bir şey söylüyorum ben. Yani ben bu işin içinde bulunmasaydım ihtimal Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve başkalarının bu mevzudaki himmeti daha farklı şeylere sebebiyet verebilirdi. Ben başkaları kadar o ölçüde ihlaslı olamadığımdan dolayı ihtimal ki benim değerimden ötürü akım kalıyor bu mesele. İnsan kendisi için böyle düşünmeli. Fakat böyle düşünmenin yanı başında Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bize yaptırtamayacak hiçbir şey de yoktur yani. Elime bir mani ve lavir küreği arzu yörüngesinden çıkarırım yani Allah'ın izniyle. Yani böyle bir şey. Bizdeki bu akide, bu temayülü kullanma. Çünkü temelde yaratacak o esas. Bilemiyoruz onu. Bizimkinin sınırlarını da bilemiyoruz. Beşiyeti ilahinin ne zaman taalluk edeceğini de bilmiyoruz. Öyle birbirine yakın, beraber iç içe Tecelli ediyor ki, onları tefrik etmek, bizim irademizin sınırlarını belirlemek çok zor mesele. Şimdi kalbin hoşunu ve gözün yaşını, bükâhını bana ver diyor. Sonra bana dua et, ben de icabet edeyim. Çünkü ben yakınım, dua duasını icabet ederim. Bu kutsu olmasa bile ve سَيَلَكْ اِبَادَاً لِفَا اِنْ لِفَا اِنْ قَر۪يبُنُ عَرْيبُنُ عَرْيبُنُ عَرْيبُنُ عَرْيبُنُ Bakara resul bu ayetin manasına tam uyuyor. Ancak başında bir şey var yani. Allah'a karşı hay saygılı olmak bir de şu. Şimdi saygı dediğimiz bir kalp amelidir yani. Bu tavırlara, davranışlara akseder. Gözyaşı da yine kalpten kaynaklanır da fakat bu fiili bir durumdur. Onun için gözyaşı aşıkların emaresidir. Kalbinin başının sızlaması da bu da sadıkların emaresidir. Sadıklar cayır cayır yanarlar da fakat sır vermezler onlar. Aşıklar boşalırlar. Tam aşıkı sadıksa aşıkı sadık onlar gözyaşı gelir ellerinde değil fakat rahatsızlık duyarlar. Niye beni rezil ediyorsun derler ya Rabbi ben bunları senin için saklıyorum. Bunları dökmen de alemine bunların hepsi farklı mertebelerin ifadesi. Efendimiz yaşarmayan gözden sana sığınırım diyor. Yani şeytan gibi bir şeydir yaşarmayan göz. Fakat bir yerde aşıkı sadık şakır şakır gözleri yaş döküyor. O da diyor ki niye sır veriyorum ki ben? Yani seni seviyorsam ucak gibi yanmalıyım ama gamisar etmemeliyim diyor. Dolayısıyla yani gözyaşı bir yönüyle aşıklık emaresi. Bahar'ın yanması da esas. Bu da sadıklık emaresi. Süleyman Çelebi çok söz sultanı bir insan da Sehli Mümteni söyler Gözü yaşı hakkı için aşıkların Bağrı başı hakkı için sadıklarındır Sehli Mümteni